Bir çok değerli hocamız ustağımız emin usta <gülüyor> şey derneğimiz sözü takdim etmek istiyorum hepimizin hocası. Bize nistizm ve tasavvuf olsun. Buyurun hocam. Evet, teşekkür ederim. Ben de başta cemaat anımefendi olmak üzere Malatya Belediye mensuplarına, Malatya'lılara burada bulunan herkese teşekkürle Sözlerimle başlamak istiyorum. <gülüyor> ben ben Biraz, <gülüyor> affederim dostum ya kusura bakmayın affedersiniz biraz bir zahafizlik var, birazdan bulmalık var, birazdan nanelik var. <gülüyor> i̇şte nane bulmalık var. O bakımdan güceri artlatalım ama sonra konuşalım. <gülüyor> Liyavsten den tente habersiz. Şimdi bu habersiz olan dünyadan bize haber getirmek isteyenler var. Bu çok eski zamanlardan beri başlamıştır. Daha ilk Yunan dinlerinden, Yunan felsefesinden öyle felsefeden döndük eskisinden kalbi. Bir takım manevi alemlerden bilinmeyen bir takım sırlar getirip onu gerekli yerlere yaptı. da insanlara üstünlük kurmak için, başka bir imtiyaz, manevi bir güç, manevi bir imtiyaz elde etmek için insanları çabaların ve bu kabiliyet isteyen bir şeydir. <gülüyor> Allah herkese aynı kabiliyeti vermemiştir. Bazı insanlara algılama yetisi, medyumluk kabiliyetini olarak anlayabilirsiniz. Medyumluk kabiliyeti yani bunu ihsan etmiştir, o da bunu kullanmıştır. Allah herkese Değişik nimetler Nasıl ki suretlerimiz, şeklimiz, şemailimiz, yüz çizgilerimiz, göz rengimiz birbirinden farklıysa Allah'ın bize verdiği esmai ilahisinden, bize verdiği insanlar da kimisinin de fazladır, kimisinin de Rahim ismi şerifi, ön plana geçmiştir, Kimisi de Ali ismi şerifi, kimisi de Halim ismi şerifi. Kimisi sevecektir, can ciğerdir, kimisi de kerim ismi şerifi, cömerttir, elinde, dilinde ne varsa hepsini barıştırmak, vermek, kazırmak ister falan. herkes aynı değildir, herkesteki miktarları da, dozları da hâli değildir. Yani manevi dünyamızla birbirlerinden farklıdır. İkiz kardeş olsaydı, şekilleri benzeseydik, çift yumurta ikisi mi demek. Şimdi yani bu kabiliyetleri Allah verir. Bu dinin nereye kullanın üzerinde hesabını sorar. لَتُسْأَلَمْنَةَ سُرْمَ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذِلْ عَلِ النَّعَمْ Size verilen nimetlerden elbette hesaba çekileceksiniz. Evvela bir hikaye ile başlayıp da Bizim bir şey var. Üstün inanç var. Bu biraz filmcilik şeyleri falan filan, amatör kendince bir şeyler yaptı. Çok bizim nesillendiriyor. Yaşı 70'ye yakın bizim. Ben, ben, ben, ben, mahramlarımla. Bu belediyede memur olarak çalışıyoruz. Belediyede çalışan arkadaşlar diyorlar ki, ''Bizim işte bir efendimiz var, çok kıymetli bir za, çok büyük bir za. onu ziyarete gidelim, seni de getirelim.'' Falan bugün, yarın falan erken diyor, aylar geçti Böyle bir hazinat mevsiminde günler uzadı, biz erken çıkıyoruz, beş tane sahibi diyor. Arkadaşlarla dinliyor, Eyüp yolu üzerinde, Ayman Sarayı da orada, sur dışında bir yere bittik diyor. Gece kondu gibi bir de birkaç ağaç var asmanın altında, masayı kurmuş diyor efendi hazretleri. Demlemiyorlar hiç, geçiyorlar. Bir iki arkadaş var. Bizi gördü dediler, ooo üstümden hoş geldiniz falan, e herhalde benim geleceğimi biliyor arkadaşlardan yarın getireceği dediler, e yabancı benim. Onun için isminde hitap etti dediler, oturduk karşısında, sohbet başladı adam beyninden geçen bütün düşünceler biliyor diyor. Hatta mevzudan kaçırıyorum aklımı diyor. İlk okuldan bir arkadaşını tanı, hatırlıyorum diyor, ya bizim işte falan, Ahmet işte üniversiteye gidiyordu, acaba o mezun olduğunu ne yapıyor şu anda falan. Evet evet, Ahmet üniversiteden mezun oldu diyor. Allah Allah. Adam beynine ensil aldı. <gülüyor> Ama bir yandan da içki ikram ediyor diyor falan. Yok, ben dedim diyor, içmem ben inanıyorum, haram olduğunda içmem. Haram olduğu için içmiyorum. Yani yeşil aycı falan değil, ufakta bulunmuş da, hayır demiştim. <gülüyor> <gülüyor> yeşil aycı olduğum için değil, haram olduğuna inandığım için içmiyorum. <gülüyor> Baktım diyor, dayanılacak gibi değil. Bak arkadaşlar diyor. Ben seni ilk defa tanıyorum. Arkadaşlar getirdiler, senden çok vakti çok kıymetli bir zarfı. Allah sana bir özel kabiliyet vermiş. Beyninden geçenleri okursun. Sihminden ne geçiyorsa hepsini görür gibi okursun. Ama şunu bil ki Allah'ın sana bunu ne için verdiğini bilmiyor. Onu bir defa ama bunun hesabını soracağını biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sen bunu nereye kullandın, ne için kullandın bu kabiliyeti, verilen bu nimeti? O Bu, bu nimetin senden hesabını soracağını ilanlıyorum. Ama bunu sana ne için verdiğini bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var, verilen her nimetin hesabı sorulacak. Şimdi Allah bazı insanlara bu gibi kabiliyetler vermiştir. Şimdi mistisizm diyor, mistisizm varsa bizim mesela bu şeylerde de var i̇şte şaman, şaman şeylerde de var, kamagan diyorlar, kamag işte şeyler var. İşte bizim Türk şeylerinde de var, şamanlarında da var. bu kabiliyet. Arap şeylerinde de var. Kürhan, şekil, Sekir Kürhan dediğimiz kâhillerin de var? İşte gayetten haber vermiştir. o Fransız vardı bir tane şey, Ta, papanın gül mevsiminde papayı vuracaklar diye söylemiş. Sekir gül mevsiminde. 5 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 Tıpkı bir rüya gibi, gözle görülen yahut bir taraftan. Yalnız mistisizmin tasavvufla benzer tarafları, dış görünüşüyle benzer tarafları var da içine indiğimiz zaman tamamen farklı bir şey olduğunu görüyoruz. Bir, mistisizmde, mistik bir pasivite içerisindedir. Kendini pasivite etmeden, o hali yaşamadan o algıları algılama gücüne sahiptir yani dış dünyadan alakasını kesecek, yarı kıyadalar gibi içine dönecek, içine kapanacak ve bir bekleyecek. Oradan balık geçerse yakalır. <gülüyor> bir şey bu atıntının içerisinde bir şeyler varsa yakalır. Geçmezse oradan tekrar boş boş dönecek. Yani bizim balık burdayken altıya atmanız gibi altıya atacaksın, bekleyeceksin. Balık varsa ya katılır, ya katılmaz. Bir dakika on defa atarsın, bir şey çıkmazsa. Bir defadasın sekiz ortada bir saatin alıp geldik. Bazı hallerde insanın şeyi bir şeyi algılamacı çok yüksektir, çok uzaklardan aldı. Bir, ikincisi mistik olmak için herhangi bir rayla sarf etmeye gerek yok. Doğuştan gelmiş bir tabiri geldi. Şimdi bunu mistisiz varmayalım ki tasavvufun farklarını soracağım o zaman anlaşılır. Mistik, bir başka mistikten el almak veyahut onun yanında çırak koymak uzun zaman ona kısmet etmek mevguliyetlerine de değildir. Üç mü oldu şimdi saydığım şartlar? Dördüncüsünü söyleyelim. Müşterek bir metot metotları yoktur. Müştisizm, metotsuzluk üzerinden Herkesin kendine mahsus bir metodu. Metot da yoktur aslında genelde. <gülüyor> Ama metot ve yoktur. Varsa bile herkesin kendine mahsus olan bir metodu var. Ya yani bir algılama şekli var, ya yani bir işte rüya yapma şekli var. Yani kontrasyon dediğim işte tasavur. Bunların hiç alakası yoktu. Gayesi bakımından da farklı durumdan den sonunda söyleyeceğim. Yani mistiğin gayesi nedir? Nereye varmak istiyor? Tasavurda mistisizme gidiyor. Tasavurda bir defa habire Şarttır ama zaruret değildir. İlla ki kabiliyatlı olması gerekmiyor. İstek meselesi, istek şarttır. Kabiliyatlı olan üç ayda varır, öğrenir, bir senede öğrenir bütün tasavvufun inceliklerini, kabiliyatlı olan on sene öğrenir. Tıpkı eğitim, tasavvuf bir öğretidir. Bir meslek futbolcu yetiştirmek. gibi. Topa vurmak çok zor bir şeydir. Hepimiz hayal var, önümüzde de yuvarlak top var. Bu. Bin defa olur, 1.000.000 defa olur. Sen milli takımı almazsan arkadaş, seçmezsin. <gülüyor> İstediğin kadar. Ha. Onu illaki bir antrenörden, bir takımdan, bir şeyden öğreneceksin. Ve bu manevidir. Efendim şart mıdır diyorum bir şey diyor. Evet. E berbere gidiyorsun, saçını kesmek çok zor mudur yani berbere gidiyorsun? Mide var önce doktora gidiyorsun yapıp başını ağrınca. Bir insan kendi kendini eğitemez. Geçen gün şey işte Tuğrul Bey demiş ki işte nefs neye kadar insan kendini yetiştirebilir. Ne nefs-i unutmayın nefs-i? nefs emaneden bile kurtulamazsın. O nefs-i emanet sen orada esin alıp böyle gidersin. İllaki bir destek lazım. Ve insan doktor dahi olsa bir dahiliye için kendilerine bir takım şeyler istiyor. Ya işte son zamanlarda yediğim şeylerin eskisi gibi hazretle bir mideme dokunuyor. Ben bu muayene etmiyor bir başka doktora gidiyor arkadaşına diyor. Ameliyat olacak. Cevat kendi eline bıçak alıp kendini kesmiyor. Görüyor, gördüğü süremde şöyle bir bez gibi bir şey çıktı. E şimdi en basit mesleklerde yani berberlikte, tenekebilikte, bilmiyorum sebercilikte aklınıza ne kadar meslek gelirse. Basavuş bir meslektir. Bir öğretisi vardır, öğretinin ilkeleri vardı, metodu vardı. Nereden başlayıp nereye gideceği belli Bu metodta bir obje vardır, bir hedef vardır, bir amaç vardır. O bakıda mistisizm deyip de saba tasavvufu tarif etmek mümkün değildir. Biz kendi kültürümüzü, kendi meselemizi, kendi dilimizle anlatmaya gidebilmek Bir Almanya var ya, mistik dediğin zaman başka şey anlamıyor. Şimdi bu Almanya mistik dediğin zaman başka bu mistik mistik Hepsi bomboş şeylerdir. Sanki bana e. işte bir şalak, bir, bir bol şeymiş gibi falan. Öyle bir şey yok. Sen onun çektiği çileyi biliyor musun Mevlana'nın eline çektiğini? Kaç defa elbani çıkardın mı? Benim bildiğim dört defa. Geliyor şevisi terbiyesi Konya'dan, diyor ki babamdan ben, bende bir emanet var. Manevi bir emanet. İstiyorsan onu da sana diyor, verim diyor. diyor İlmiyle dündür diyor, bu sen okuduğun ilimden farklı bir şeydir babamdan bana emanet ederdi. İstiyorsan sana da. Ve <gülüyor> gir bakalım hanemde. 40 gün dişe aldı. 6 sene Halep'te şanga kalıyor. Döndüğü zaman Memrlala Konya'ya gitmiyor. Ailesinin çocuklarının yanına gitmiyor. Doğuracak Kayseri'ye gidiyor. Bir halâ din muhakkak tuttuğu için. Ha gel bakalım. Sen şimdi böyle bir şey olacaksın diyor. Allah şükür diyor. Dünya ilimlerini öğrendim diyor, Şer ilimler, zahiri ilimleri öğrendim. Şimdi diyor, burada gel bakalım bir havlete diyor, giriyor çıkıyor, sen diyor mışık olacaksın. Mışık olmak ne demektir biliyor musun diyor? Malını, canını ve tenini Allah yoluna adam oldukça mışık olamazsın. Gir bakalım bir daha. Üç defa heba çıkartıyor, üç üst Çıkayken inmeden yukarıya Peki babasını kaybetmiştir işte, ondan sonra Alaaddin Keykubat'ı zehirlediler, öldürdüler, aile problemleri var, keşke var, Alaaddin denilen bir oğlu var, <gülüyor> Aşağı bir oğlan. <gülüyor> Bütün bunların problemi. Bir de etraftan gelen şeyler var. Dertler, davalar, meseleler, kıskançlıklar, hasetler, mesatlar. Geliyor bir parisi, öyledi gönderilmiş de, git diyor şunları, şunları, şunları söyler. Bir mezhep olması geliyor, diyor ki sen zındıksın, kafirsin, fasıksın, işte imasızsın, ahlaksızsın falan, ne yapıyorsan. Sonradan Mevlana diyor ki, bitti mi? Sen benim iç dünyamı bilsem diyor, iş tarafını, bu senin söylediklerinden çok daha beter ama sonra bir defolup gidiyorlar bak şimdi, şems tebrizi yüzünden çektikleri. Tasavvulta çile var, onu demek istiyorum. Göl sofriyi tam ağlamadan şad olayım aynı tabiri şey, kıydı an tabiri bu da. Göl sofriyi tam ağlamadan şad olayım. Da. Evvel ağlayacaksın bir ömür boyu gözyaşı, dökeceksin, dökeceksin, dökeneceksin, tükeneceksin, tükeneceksin. Tükenliğin yerde Allah sana bağıştabı olur. Bizim bizim tasavvufumuza benzer şey vardır. Yani biraz Budizm istisizmü vardır. Orada da bütün mertebelerden diyor ki bir insanın mutluluğu boş şeyleri istemekten kurtulmasıdır. Şehvetten kurtulmak, istekten kurtulmak. Şehvet geniş hanedir. biz onu sadece seks arzusu, manasına hatırlanıyor. halbuki değil şehvat dediğimiz şey dünya nimetlerinin tamamıdır. Eğer bu seviyorsan o dahi, farklı seviyorsan o da dahi. Hepsi. Bu dahi bütün bu dünya nimetlerinde olan şeylerden kurtulmak, onlara olan esaretten kurtulmak, Nefsin isteklerine karşı direnç göstermek ve birinci gayesi bize bir direnç kazandırmaktır. İrade gücü. Sen de öyle bir yola gidiyorsun ki, hocam dedi tasavvuf ne dedi, şeriat dedi, şeriat dedi buradan tel Ankara'ya gidersin, işte o şeriat, açıklayın dersin, nefucu vardır, tepkosu vardı, virajları vardı, işaretleri vardı, ışıkları vardı. bu şeriat, tasavvuf İstanbul'dan Ankara'ya tünel kazarak gitmektir, göstermek gibi, evet tek başına, o tarikatdır. Tünel gire gidersen nasıl? Çünkü kendi içinde gittir, nefsine karşı cihatla başlarsın. Birinci aşama, nefsin isteklerini yeneceksin, yetmez. İşte ondan sonra vicdana ulaşacaksın efendim. Nefsiler <gülüyor> i nefsiler nefs-i levame. Nefs-i evvame. söyleriz de onun vicdan karşılığı olduğunu söylemeyiz. Ne demektir nefsiler i bir insanın kendi yaptığı hatadan dolayı kendi kendisini kırılmasıdır ayıklamasıdır. Başkasının ayıklaması değil. Kendi yaptığımız yanlışlardan kendi kendimizdir. Allah bize bir vicdan verilen bir şey etmiştir. İşte o dervan, o vicdan, ya hep hepimiz diyoruz, haa diyor, aptal bakam diyor ya. Vallahi şimdiki aklım olsaydı öyle şey yapmazdım. Dur. Yaptığın şey ya Bak şu yaptığımı sana uyar mı? Kendi kendine hep ödülecek. Bu yalnız insanlar vardır. Hiçbir canlıda kendi kendine kınama, pişmanlık duygusu demeden bir duyguyla otururlar. Kendi taktığı ciğerden dolayı pişman olmaz. Köpek balık götürdüğü kemikten, aslan boğuluyla, yediği ceylandan yahut da şeyden, tavşandan durmayın hiç hiç hiç bir pişmanlık duygusu. Pişmanlık duygusu ile bizim insanlığımız başlar o zaman insanlar. Peki de semaner, semmare Bodrum katlı eksil Rasat söyledi zaman bu işte eksik bir eksik bir falan. O kadar. Ya burda deniz seviyesine göre sıfır seviyesinde. İşte o sıfır seviyesinden bize vicdan vermiştir. Epiktektos diyor ki eğer Allah bizi yaratan bu bizim o inekler gibi diyor yaşamamızı isteseydi. Bize bu üstün neziyetleri vermez, vela vicdanı vermezler, merhamet duygusunu vermezler, adalet duygusunu vermezler. Adalet duygusunda eklem bana şey yapar. Şimdi Allah adalete emr ama Allah adil değildir, onu bilir. Allah ile arası adalet diye bir şey soru, olmaz. Adalet eşitler arasında olur. Kul hakkı dediğimiz şey, adaleti konusuna giren. Biz Allah adildir falan, Allah'ın adil, adil ismi yok. Rahim ismuları, Rahman ismuları ve sen sakın da orada, ey Allah, bana o dünyada adalet falan şey edersin, hepiniz cehenneme gireceksin. <gülüyor> <gülüyor> öyle, öyle bir şey. Allah'ın merhamet, rahmet dileyeceksin Rahmet ismi şerifine bize, af et bizi diyeceksin. Biz buraya af dilemeye geldik, af. Dünyaya niçin geldin geseler bize, af dilemeye geldik. Hocam nereden biliyorsun? Kur'an'dan biliyorum. فَتَلَطَّٓا اَدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلْمَاتٍ فَتَى بَعَلِ Adem'e gelen ilk vahiy tevbe verdi. Bülen cennetten kovulduktan sonra ve o tevbe yüzünden tevabından olmuştur. Ya Rabbi, biz bilmeden ne yapacak, sen bize affedin, almayabiliriz değil mi? Bu dünyaya biz Adem babamız gibi, Havva annemiz gibi ilk yapacağımız iş tevbe etmektir, affetmektir. Tasavvufa tevbe kapısından giriyoruz, İlk giriş kapısı orası. Her seferiniz yok mu da? Yok yok. Beş, e. beş, <gülüyor> beş, beş tasavvufta... Eğer bu silsile... ...Peygambere ulaşmıyorsa... ...Muhammed-i feyisan'a da ulaşmaz. <gülüyor> Yani şimdi toplantıdayız. sonra ben sizi arıyorum. <gülüyor> şimdi şu elektriklere bak, salon elektriklerine. Bunun sanfıramı nereden geliyor? Kebapa mı geliyor, Karakaya'dan mı geliyor? Karakaya'da Burada değil yani, bu bilanın içinde değil. Sende ki feyizler mi sakın bilme. İçinden günde yüzlerce ziyıldırım, şimşek çakar geçer. Manevi yıldızlar böyle kayar kayar geçer içine. Sakın kendinden bilmem. Ben böyle mi? Onların hepsi Allah'ın lütfudur. Günde yetmiş kere diyor, müminin kalbine nazar ederdir. İşte o ilahi nazardan gelen atar feyizlerdir. Kendinden bildiğin anda hafz okurursun, şeytan şeyine, tarafına gidersin. Allah'tan bildiğin anda kuru olursun. Sen de ondansın, canın da ondandır, tenin de ondandır, mevsim de ondandır. Sana gelen bütün nimetler de ondandır. Sadece bize şükür düşer. İki tane görevimiz var efendim. Münahelerimize taksit <gülüyor> etmek, <gülüyor> özür dilerim ki, bütün nimetleri de Allah'tan gidip şükür etmek. O kadarını da yapmıyorsunuz diyor, çok az bana şükreden. وَاِنْتَعُدُوا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تَصْلُهُمْ Hangi nimetini, hangi bir nimetini sayıp göteceksin? Tamam, tasavvufta feyzi Muhammedi esastır. Yani bütün merkez, santral Muhammedi feyizdir. Eğer o alana, hangi tarihten olursa olsun, teselsüz dediğimiz o zincir, altın zincir, gümüş zincir, bakır zincir neyse elektrik geçiren bir şey yapısa yani, o madde ve taş. Hatta Şeyh Efendi'nin fazla anlamı olması, fazla alim, fasıl falan olması da şart değildir diyor. Cahil olabilir, ümmi de olabilir. Hatta şey de olabilir, yani alevi, fasık denmeyecek kadar kusurlu da olabilir, yani günahkar birisi olabilir. Ama eğer el aldırışı Şeyh Efendi'nin zincir, peygambere ulaşırsa, oradan filiz geçer, çünkü diyor, dere gibi de atıntı. Bazı yerlerde göl olur, o derede bazı yerlerde de şelale olur. Bazı yerlerde de dere boruftan hızla geçer gider. Bu dere suyu bazı bir gerçekten değerli değil. Göl olur orada. O aynı zamanda ilib sahibidir, büyük bir inşaat sahibidir. Evet de orada şelale adam gürültü şap şap kafa gider. Ama mutlaka kesintisiz akması lazım. Sana gelen onun için el almak esas. Mürşik'ten el almak ve o elin zincirin sahih olarak, kesintisiz olarak Peygamber'e kadar ulaşması lazım. Başka bir şey var mı farklı olarak? Şunu söylerim. Ha burada şey, niyaz-ı arz-ı hacata ulur-dergahımız vardır. Dil-i canla bizim Allah'ımız vardır. Kıdavuzlar bizi hatta Tomazgah'ı dalalette Sözü Mevlasına geçen Resulullahımız var. Bu şey tarihte zincirinin. Tarih-i hatta her kamir bir elden hepsini öteyler. Bizim semt-i Muhammed'den uzun bir rahımız var. Oradan gelen bir yolumuz var. Tarikat ehli-i sofi bizi salma kuru Geceler tınar-ı seherde ahımız vardır. Günahkarun dey-i ruhyi, ümidin kesme Allah'tan. Muhammed Mustafa gibi şefaatgahımız var. Bu da miyasi şeyinde, uslubunda, meşrebinde değilim daha doğrusu. Meşrebi daha güzel ifade eder. Söylenmiş. Başka bir aşk evlimin sözüdür. En son farklarını söyleyeceğim. Zaten bunu temize çıkıp vereceğim. Ekrem de öyle diyordu. Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıh <gülüyor> Sonra okursunuz burada. Yahudi kafalizmi var, Hint, Brudizminin işte miskisizminin esasları var, Hristiyan miskisizminin esasları var, yani ben bu mistisizmin tasavvuftan farklı bir şey olur. Ya mistisizmin içinde dahil olsa tasavvuf diğer mistik konulardan farklı bir karakterde olduğunu anlatmak için lazım. Ve hemen bunu ortada İslam miskisizmi deyip konuşmalarlar. İslam tasavvufu da ya. Sen illa ki gavunun anlaması şart değil mi? O tasavvuf ne diyor? O merak etsin, o anasın. Bizi biz sizdeki nüanslarca, aradaki farklar oluyor. Gayet <gülüyor> yemeğe demişlerken, ''Vuslat şiirinizi İngiliz işte bir ansikloped bir, bir tarika aldı.'' demişler ona. Fakat ''Vuslat'' kelimesinin karşılığı yok, bulamamışlar demişler. Orada böyle reportaj değil, mülakat değil, ''Vuslat'' aynı bir şeydir. ''Vuslat'' uzun bir hasret döneminden sonra seviyenin sevgiliyle kavuşması demek. <gülüyor> Bu da diyor. Rastgele buluşma da değildi. Önce bir hasret dönem uzun bir dönem olacak, sonraki kavuşma ve sevgi olacağım içinde. Rastgele bir karşılaşma da değildi yani. Gazetedenin yani yaptığı röportaj bana değildi, yani. öyle bir şey oldu. Yani. Şimdi, öyleyse demiş, Aynı konuşurlar kelimeyi. İngilizce bir kelime kazanırmış yani. <gülüyor> İstanbul'un 857 senesinde fetholundu dediğiniz zaman galibiyetinizi anladın. 1455 senesinde anlındı dediğiniz zaman mağlubiyetinizi anladın. Çünkü sen kendini kendi takviminle, o günkü takvimle ifade ediyorsun. Kendi kültürünü, kendi kültürünün deyimleriyle, kendi kültürünün terimleriyle ifade ettiğiniz zaman sen sen olursun. İlla ki kavurun diliyle biz kendimizi anlatırız. Sen nereden az kavuruyorsunuz? Kendisi gibi zannet. Mistisizim dediğiniz zaman tasavvuf salıvar Çünkü o mistisizim hakkında başka şeyler. Onun için farklarını söyleyin de kısaca keselim bitirilmiş. Söz ha sözü bitirmek olmaz. Söz söz kesilir efendim. Ne şey gidiyor? Ekmek gidiyor. Peynir. Ha Müslüman. Allah. Şimdi, bir cümle. Bir cümle değil. Ben bir tane <gülüyor> cümle değilim. Numaralarını bağlı koydum. Birkaç maknaşım var. Bir. bir, bir. bir. <gülüyor> Mislisizm akıt kaynaklı bir felsefli terimdir. Dini olan taraflarla. Oysa tasavvuf felsefli bir doktrin değildir. Vahiy kaynaklı bir kaynağı. Kaynağı ayet ve hadis olur. Kaynağı vahye dayanan bir İslami şey. Ne bir sistemdir efendim. Rast gelen şey de değildir. İkincisi mistik doğuştan sahip olduğu söylenen yetenekler sayesinde kendi içine Ben bir takım gizli bilgileri yakalamaya çalışır. Oysa bu dediğimiz yalnız sülük sahibi dediğimiz ya da derviş dediğimiz kimse. Her adımda aktif olmak mecburiyetidir, uyanık olmak mecburiyetidir, içinden şeytani veya cilden insan gelen vesveselere karşı sürekli menfi tepkinlere karşı sürekli argan olmak mecburiyetidir, uyanık olmak mecburiyetidir. Ha, i̇kincisi, nasıl kendi içindeki kötü duyguları da temizleme vardır. hem dışarıdan gelen dürtülere karşı uyanık olacak hem kendi içindeki pislikleri de temizlemek meyduriyetinde. Yani bulaş bulaşıp kaplarını nasıl sen temizliyorsan yahut kirlenmiş kuyunun nasıl suyunu çekip temizliyorsan bizim gönlümüz de kuyu gibidir, kirlenir. Görüntü kirliliği vardır, ses kirliliği vardır, bilgi kirliliği vardır, Allah'a gübünü. Hepsi bu da içimize dolar, başkaya doğru tortu. daimi bir teslimiyet ve pasiflik bekleyiş içindedir. Oysa bu tasavvuf sürekli bir cerd, azim ve gayret göstermek ve çok dikkatli olmak zorundadır. Biri yorucunun gelmesini bekleyen ev sahibi gibidir, mistik. Öbürü varmak istediği ihanete doğru koşan bir atlet gibidir. Fefirû <gülüyor> ilallah. Allah'a doğru koşacaksın. Eminim. Mistisizm'in belli bir metodu ve kuralı yoktur, oysa tasavvuf baştan sona usul, erkan, ilkeler ve kurallar bütünü olan bir öğretim sistemi. Mistisizm bir öğreti olmadığı için kendine mahsus bir ustadan bir mürşitten el alma geleneği de yoktur. Bunları söyledim. Oysa tasavvuf bir öğretidir, ancak bir işin ustasından yani bir mürşitten el almak ve onun tedriyesinden, eğitiminden geçmek suretiyle işin içine girilir. Ayrıca intisap zincirinin Hazreti Peygamber'e kadar da kesitsiz uzanması şartlı vardır. Esaslı şartlardan birisidir. Mistiyin amaç farkını da dedim, sonradan söyleyeceğim dedim. Gaye farkı vardır. Mistiyin asıl amacı kayıp aleminden gizli bilgiler almaktı. Bilgiler de Muradına gelmişti. Tamam, bitmişti işi. Oysa tasavvuf ehlinin gayesi bilgi almak veya keşif veya keramet sahibi olmak değil. Bunlar son derece önemsiz şeyler. Bu bilgiler ve inhamlar yardımıyla Allah mesajını tasarlamak Kendisine gelen bilgileri değerlendirir, gördüğü dünyaları değerlendirir. Bundan bir mana çıkarıp, bir mesaj olur. O aldığı mesajın uğrucusu. Yanlışı varsa düzeltir, değilse yorumuna devam eder. Sürekli azim, sürekli karar. Vallahi cenneti cenneti cenneti cenneti cenneti cenneti cenneti cenneti cenneti cenneti cenneti cenneti cenneti Tasavvuf insanla ve insanın ruh dünyasıyla ilgili bir faaliyet şeklidir. İçimizi düzeltmek, içimizi yontmak, içimizi geliştirmektir. Böyle olduğu için onun insanla ilgisi olan bütün ilim damlarıyla ilgisi vardır. Başta afletler. Tasavvuf baştan sonra edep demektir. Terbiye demektir, edep demektir. Nezaket demektir, insanlık demektir. Bu dışa yansıyan şeklidir. İçeriye gelince merhamet demektir. İşte Niyazi Mısır'dan bahsediyoruz. O hale gelmiş olan İsrail, etrafındaki olup oruçlara, oruçluklara seyir çıkamasının mümkün değil. Niyazi Mısır devrinin feriadıdır, feriadıdır. Figadı da değil, oturup ağlamıyor. Feriadır, isyan halindedir, infaz halindedir. Atom bombası patlıyor, imha ediliyor. İşte geçenlerde söyledim, bitiriyorum. Eğer o infilakı bu çıldırması gerekir. Deli olması gerekir, çıldırıp eee da sokaklarda. Onun için o o o de yapması gerekir. Hepimizin birer Niyazi Mısri aktivitesiyle o o aşka o şefkate bu cemiyeti affa karşı savaş vermemiz gerekiyor <gülüyor> ama bu savaşı eğer a kendi nefsimizde kazanmış olmamız gerekiyor. <gülüyor> Sağ ol.